Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız, ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Bu programa konuklarımız ve sizin izninizle bir ithafla başlamak istiyoruz. Değerli etnomüzikolog ve sanat tarihçisi Öcenia Popescu-Judetz, 20 Aralık 2011'de Pittsburgh'da hayatını kaybetti. Transilvanya ve Türk musikisi kaynakları, Osmanlı seyirlik sanatları alanlarında çok kıymetli çalışmaları olan Popescu'nun, Osmanlı ile ilgili çalışmaları ve anıları pan yayıncılıktan yayınlandı. Kendisi aynı zamanda memlektaşı olan Dimitri Kandemir hakkında da derinlemesine incelemeleri olan bir araştırmacı. Ve bu eserleri de Türkçe'de yayınlandı. Öceniye Popescu Yudetsi bugün İhsan Özgen ve Linda Burman'ın Kandemir disklerinde yer verdikleri bir Moldova dansı Sirba ile selamlamak istiyoruz. Bu dansı Kandemir'in dinlemiş olduğunu varsayıyor Özgen ve Linda. Öceniye kesinlikle dinlemiştir. Thank you. Geçen programımızda toplumsal tarihin 217. sayısında yayınlanan Osman Köker'le yapılmış gayrimüslimlerden kalan tarihi Miras" adlı söyleşiyi esas alarak konuşmuştuk. Bu programı Açık Radyo'nun internet sayfasındaki podcast kanallarını kullanarak dinleyebilirsiniz. Bu programımızda Evren Türkmenoğlu ve e, Taner Güler e, konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. E, bu programda e, Yeni Kapı'daki e, batıkları konuşacağız. E, yine Toplumsal Tarihin 217. sayısında, Ocak sayısında Yeni Kapı batıkları sırlarını günüşüne çıkarıyor e, başlıklı e, yazıya esas alıyoruz. E, burada e, nispeten kalabalık bir yazar kadrosu var. Ufuk Kocabaş, Işıl Özsayit Kocabaş, Evren Türkmenoğlu, Taner Güler ve Namık Kılıç birlikte yazmışlar. Biz de ilk defa bu kadar kalabalık oluyoruz galiba. Hoş evet. geldiniz. Hoş <gülüyor> <Teşekkür> bulduk. <ederim. gülüyor> Sağ olun. Ee, Evren Türkmenoğlu Bilkent'te arkeoloji bölümünde son dönem Bizans gemiciliği üzerine e, yüksek lisans tezini yapmış. E, doktorasını da İstanbul Üniversitesi'nde su kültür kalıntılarını koruma ana bilim dalında yapıyor. Taner Güler de Selçuk Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Gemiciliği üzerine master tezi yazmış. Doktorasını da e, İstanbul Üniversitesi'nde eski, eski çağ tarihinde yapıyor. Su kültür kalıntılarını koruma bölümünde de e, görevli. Evet. Şimdi isterseniz yeni kapıda bulunan ortaçağ teknelerini konuşacağız ama buraya gelene kadar bu teknelerin bulunmasına vesile olan çalışma hakkında yani metro çalışması hakkında bir bilgi verelim. Dinleyicilerimiz konuya girebilsinler. Bildiğiniz gibi çok büyük bir raylı ulaşım projesi var İstanbul'da. Yapılmakta olan hala. 2004 yılında başladı. Marmaray ve metro projeleri. Marmaray Bu Yeni Kapı'daki alanda e, bu iki projenin e, en büyük aktarma istasyonlarından biri olacak. Yani Taksim'den Yeni Kapı'ya gelen hat, e, Havaalanından e, Aksaray'a gelen hat, Halkalı'dan e, gelen banmıyor hattı. hepsi burada kesişecek ve e, devasa bir aktarma istasyonu olacak. E, buradan. İstanbul'da oturanlar her yere dağılacaklar. En önemli hatlardan biri de Boğaz'ın altından geçen Marmara Yattı. O da Sarayburnu'ndan Boğaz'ın altına iniyor biliyorsunuz. Bu büyük proje 2004 yılında başladığında tabi tarihi yarımada içindeki inşaat alanlarında İstanbul Arkeoloji Müzesi görevlileri nezaretinde başladı kazılar. Çünkü tarih yarımı da içinde bildiğiniz gibi nereye kazmayı vursanız bir tarih çıkıyor. Burası çok geniş bir alan değil mi? Çok geniş bir alan. Yaklaşık 58 bin metrekarelik bir alan. yani. 10, yani 10 futbol sahası büyüklüğünde aşağı yukarı. Şu ana kadar yani kent içinde de arkeolojik anlamda arkeolojik kazısı yapılan Türkiye'deki en büyük alan. Bu alan hepsi sur içinde mi? Yoksa iki, hem sur içinde hem sur dışında mı? Ee, yani sur içinde diyebiliriz. Şöyle e, çünkü bu bugünkü yeni kapı e, iskelesinin olduğu yer zaten dolgu alanı. Yani surun, yani deniz surlarının dışında kalıyor bu alan. E, çünkü e, bildiğiniz gibi liman, e, limanın tabii ki e, mendireği olması lazım, rüzgardan koruyan bir e, sistemin, e, dalgalardan koruyan bir sistemin olması lazım. O henüz bulunamadı çünkü. E, sadece kazılar inşaat alanıyla sınırlı olduğu için hı hı. E, henüz bulunamadı. E, kazıların yapıldığı bölgede e, sizin az evvel bahsettiğiniz gibi bir liman olduğu biliniyordu. E, bunu doğrulacak pek çok da esasında evet, aşağı ulaşıldı e, biliniyordu. Tam olarak yeri e, lokalize edilemiyordu. Yani burada Teodosius limanının olduğu eski e, el yazmalarından, eski işte minyatürlerden e, zaten. Aşağı yukarı belliydi. Yalnız şurada, şu mahallede, şu sokakta e, diye e, net bir şekilde bilinemiyordu. Kazılardan sonra e, uzmanlar tabii e, nezaretinde inşaat kazıları başladı. Daha sonra malzeme, arkeolojik malzeme rastlanınca e, kazılar durduruldu. E, i̇ş makineleri olmaksızın e, arkeolojik kazı yapan e, işçilerle sadece kazma ve kürekli arkeologlar nezaretinde burada kazılar başladı. Kazılar genişledikçe, yani kaz, e, toprak seviyesi indikçe de çok e, sürprizler, büyük sürprizlerle karşılaşıldı. E, bilinenden daha e, Toprak seviyesi ne kadar indi? E, yaklaşık e, 10-12 metre kadar indi. Yani deniz seviyesinin de deniz altına, deniz seviyesinden -12'lere kadar indi. Deniz seviyesinden -12'lere evet, kadar. Evet. Ee, ve bu sadece yani, olağanüstü bir hafriyattan bahsediyoruz burada tabi e çok e büyük miktarda kazılar hala devam ediyor çünkü yaklaşık 2004 Kasım'da başladı arkeolojik kazılar e hala devam ediyor orada arkeologların işi bittikçe e o biten bölgeleri e metro ara çalışmasını terk ediyorsunuz galiba tabi ilk başta tabi e bazı sıkıntılar yaşandı çünkü mühendisler e bu tip çalışmalara alışık değil onlar da haklı olarak inşaatı bir an önce bitirmek istiyorlar. Tabi arkeologlar da haklı olarak oradaki kültür mirasını koruma altına almak usulüne uygun olarak çıkarmak istiyorlar. Ama bir orta yol bulundu yıllar ilerledikçe. Kazısı biten yani arkeolojik kültür toprağı biten alanlar şirketlere teslim ediliyor. Onlar inşaat çalışmalarına devam ediyorlar. Aynı anda hemen şantiyenin yanında Arkeolojik kazılar devam ediyor yani böyle karma bir e, çalışma burada e, devam ediyor. Kent arkeolojisinin de tabi e, kaçınılmaz bir e, sonucu bu. E, Teodosius limanının yapım yılı e, konusunda ne söyleyebiliriz? E, milattan. Evet, teşekkürler. E, milattan sonra e, 4. yüzyıl e, sonu olarak e, verebiliriz çünkü imparator Bizans imparatoru 1. Teodosius e, yaklaşık 395 milyattan sonra 395 yılında vefat ediyor. Bu yüzden de milattan sonra 4. yüzyıl sonu diyebiliriz çünkü Liman Teodosius Müslüman olarak anılıyor, kendi adıyla anılıyor. Yani o Teodosius surlarıyla yaklaşık aynı zaman mı? Teodosius surlarından çok daha erken. Hani o Theodosius, bu Theodosius mi? Bu, bu, bu büyük büyük Teodosius <gülüyor> bu Teodosius iki. İkinci Teodosius. Ben kendi soruma geçmeden yani Naçizane kendi fikrimi söylemek istiyorum çünkü bu Tabi büyük bir şans bu Marmaray Müthiş projesi arkeoloji açısından. Müthiş bir şans. Ama şeyi de söylemeden geçemeyeceğim mesela Atina, Stuttgart, Viyana, Roma örneklerinin tam tersine... ...bütün bu ulaştırma projesi halkın katılımının gerçekten es geçildiği, halkın fikrinin sorulmadığı... ...acaba halk hakikaten oradan girip de oradan çıkmak istiyor mu? Bu kadar yerin altından geçmek istiyor mu? E, araba sahibi olmayan büyük yaya kitlesi şehri bu kadar dışına itilmek isteniyor mu? Bu kadar şehrin haricinde kalmak istiyorum acaba diye halkın fikrinin sorulmadan yapıldığı bir proje olduğunu da belirtmeden naçiz hani geçmeyip şeyi sormak istiyorum. Bu tarih öncesi dönemden Osmanlı dönemine kadar uzun bir zaman oldu evet. var yazıda. Gene evet. sizin yazınızdan öğrendiğim 35 bin arkeolojik eserle karşılaşıyor orada çalışan bir, bir arkebo. Bunu tabii yok. şunu da belirtelim 35 bin arkeolojik eser, envanterlik eser. Yani bizim e, bulunan eserler, e, işte arkeoloji müzeleri, arkeologları, e, arkadaşlarımız çalışıyor bu eserleri. E, envanterlik ve etütlük olarak ayrılır eserler. Envanterlik eserler e, görece daha sağlam, e, müzede sergilenmeye daha hazır eserlerdir. ...daha kaba seramikler dediğimiz bizim... ...profil vermeyen... Etütlük, etütlük hı hı. malzeme olarak, çalışma malzemesi olarak ayrılıyor. <gülüyor> Dolayısıyla sayı çok daha fazla. Dolayısıyla sayı çok fazla ama... ...sergilenebilir eser... ...öyle diyelim, hı hı. 35 bin civarında... ...bu sayı da şu an... ...biz konuşurken artmaya devam ediyor. Dolayısıyla şeyi de görüyoruz değil mi? Burada Bizans dönemi dışında da... ...başka dönemler var günümüze yaklaşan. Biraz tabii. o Bizans dışında kalan dönemlerden bahsedelim mi? Ee, tabii, burada... Ee... Bizim çalıştığımız gemiler dışında ve e, Bizans dönemine tarihlenen diğer eserler dışında e, en önemli buluntu e, çok daha ilk e, buluntular neydi derseniz e, kronolojik anlamda. E, bunlar e, Neotik döneme tarihlenen e, mezarlar ve e, yapı kalıntıları diyebiliriz. E, bu kalıntılar e, keşfedildiğinde İstanbul Sur içinde e, Neotik döneme tarihlenen e, pek bir buluntu yoktu ve e, bunların bulunmasıyla... E, Suriçi İstanbul'unun da yani tarihi Yarımada'nın diyebiliriz. E, tüm e, tarihi kronolojik e, arkeolojik e, tarihi de değişmiş oldu. E, bunlar e, Mihattan Mihattan önce 6500 yılına tarihlenen e, gömül e, buluntular, mezarlar ve e, Bunların örnekleri İstanbul çevresinde Yarımburgaz Mağarası gibi ya da Pendik Fikirtepe gibi nevetik yerleşmelerde vardı. Şu kil içinde bulunan mezarlardan bahsedecektim. Evet, aynen mi? evet çamur ve kil karışımının içinde bulunan mezarlar. Hani bir tanesi de şeydi galiba. hoker e, Proker Evet hemen ondan var. da bahsedeyim. <gülüyor> ee, O en, en önemli mezarlardan, mezar alanlarından biri o alandaki. E, çünkü iki e, tip farklı gömü e, aynı e, yerde. Bu çok ender rastlanan bir şey. Hoker dediğimiz anadan doğma vaziyette yani e, dizleri karnı çekmiş vaziyette e, yapılmış, bir gömülmüş bir e, mezar var. Ve hemen yanında da kremasyon dediğimiz yakılıp e, külleri ve... E, kemikleri bir kabın içine koyulmuş bir mezar var. Hı hı. İkisi bir noktada olması çok önemli. Bir de yapı kalıntılarından bahsettiğiniz. O yapı kalıntıları bunlara yakın mıydı? Yakın. Yani zaten aynı alanda yaklaşık bir aralarında metre hesap yapsak 20 metre, 15-20 metre gibi bir alan var. Şimdi isterseniz artık yavaş yavaş tekneleri konuşacak hale geldiklerini düşünüyorum. Limanda ne tür tekneler bulundu? Bunları sınıflandırmaya kalksak neler söyleyebiliriz? Şimdi şunu da bir baştan söylemekte fayda var. Bu takdir edersiniz çok büyük bir alan. Ve kazılar İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde devam ediyor. Bu büyük bir alanda tabii çok büyük bir çalışma yapılıyor. O yüzden pek çok İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne yardım eden pek çok Hı -hı. üniversite var, Hı -hı. bilimsel enstitü var, kurum var. Yurt içi ve yurt dışı mı? Yurt içi ve yurt içi evet çoğunlukla yurt içi hı hı. ağırlık İstanbul Üniversitesi'nden bizim gibi. Ya örneğin bu bizim multidisipliner bir çalışma yani e, burada gemiler biz çalışıyoruz İstanbul Üniversitesi adına Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma bilim Dalı örneğin jeolojik e, olarak alan çok önemli bir fenomen çünkü hı hı. Osmanlı döneminden başlıyor Kara. Bizans döneminde... Tabakalaşma dediğiniz... E, deniz, var. Neolitik dönemde, Prehistoric dönemde tekrar kara. Yani İstanbul'un bütün jeolojik e, yapısını görebiliyorsunuz. Yine İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümünden, Çanakkale Üniversitesi Jeoloji Bölümünden hocalarımız var. E, Arkeobotanikçiler var, antropologlar var. İşte hayvan kemiklerini mesela Veterinerlik fakültesinden başka bir hocamız hı hı. çalışıyor. Yani bun, bu sayıyı çok arttırabiliriz. Hı hı. E, burada tabii hepsini saymak mümkün değil. Bir de galiba Cemal Pulak vardı. Evet. Abi, Texas evet. Üniversitesi. Mesela gemilerin 27 tanesini biz bizim ana bilim dalımız çalışıyor. Ee, kalanları Cemal Beyler işte Texas A&M Üniversitesi adına çalışıyorlar. Yani bu şekilde bir e, paylaşma değil, hiç bölümü. Türkiye'de az evet. görülen bir iş bölümü. Evet. Ama bence de gerekli yani evet, olmadan evet. da olmayacak hı. bir şey herhalde. Tabii yani bu kadar e, e, kurum bir araya gelmeseydi hı hı. bu kadar bölüm e, bu çalışma değil. layıkıyla yapılamazdı. O yüzden şimdiye kadar yapılmış en sistemli, hı hı. E, en kapsamlı çalışma hı hı. diyoruz. O büyük bir şans o yüzden. Şimdi isterseniz tekrar teknelere girelim. Tabii. Yani ne tür tekneler bulundu? Nasıl Bunları sınıflamak Şimdi, mümkün mü? mi? E, Şimdi 36 tekne bulundu şimdiye kadar. E, bu 36 tekne tabii şimdiye kadar e, bir alanda bulunmuş en büyük e, batık koleksiyonu. E, o yüzden çok önemli. E, dünyada böyle bir alan yok şimdiye kadar. E, benzerleri var tabii. 5. yüzyıldan 10. yüzyıl sonlarına kadar tarihler değişiyor. Yani gemilerin hepsi aynı anda batmamış. Genel olarak ticaret gemileri ve savaş gemileri olarak ayırıyoruz biz. Çoğunluğu ticaret gemisi. Bunlar tabii farklı boyutlarda yani 7 metrelik olanları da var, 30 metrelik olanları da var. Değişiyor. Bazılarının balıkçı tekneleri hı hı. olduğunu düşünüyoruz biz. Tabii kesin olarak değil. Ama bunlar kargo tekneleri. E, kalan beş gemi ise e, ilk defa alanda bulundu burada. E, bunların varlığını e, Bizans belgelerinden biliyorduk. Ancak arkeolojik kanıt olarak elimizde yoktu. Bunlar uzun ince gemiler. Yani hız ve manevra için e, tasarlanmış e, savaş gemileri. E, büyük ihtimalle Bizans donanmasına e, gemileriydi. Bu e, Kadırga tipi kürekli gemiler bunlar. Hem e, yelkenle gidebilen hem e, kürekçilerin olduğu gemiler. Savaş gemilerinde e, çok sayıda kürekçi var evet değil mi? Evet. Yani ticari gemilerde onların o kadar ticari aceli Ticari gemiler e, genelde için. kürekli değiller. Onların yan kürekleri var sadece. Onlar da e, dümen amaçlı kullanılıyor. Bunlar kürekli gemiler değil. E, genelde latin yelken dediğimiz üçgen yelkenli. Latin armalı. Bu e, Düz, e, dibi daha düz, bugünkü tekneler gibi salması olmayan, e, geniş karınlı, e, taşımacılık için kullanılan gemiler. Şeyi kestirebiliyor musunuz? Bunlar Marmara içi taşımacılık mı yoksa Akdeniz? Onları da e, aslında içinde sınıflandırabiliriz ticaret gemilerini e, küçük ve büyük çaplı gemiler olarak. E, bu gemilerden e, bir kısmı e, erken döneme tarihlenenler özellikle 5. ve 6. yüzyılda tarihlenenler büyük çaplı gemiler. E, yani bunların e, daha... Önceki dönemlerde yani Teodosius limanı Teodosius limanı iken 5. 6. yüzyıllarda Mısır İskenderiye'den Aleksandria kentinden tahıl sevkiyatı Konstantinopolis'e tahıl sevkiyatı yaptığı söyleniyor ve hı hı. bu gemilerin büyük çaplı gemilerin bulunması da bunu doğrular nitelikte. Ee, diğerleri e, 7. yüzyılda artık Arap istilasıyla Mısır'ın e, Arapların eline geçmesiyle tahıl sevkiyatı kesildiği için genelde e, bu Teodos Üstümanı çok e, bu önemli tahıl sevkiyatı ve ticaret e, önemini kaybediyor. Bu yüzden e, daha sonraki dönemlerde yani 8. 9. 10. yüzyılda tarihlenen gemiler daha küçük çaplı e, kıyı ticareti yapan gemiler diyebiliriz ve balıkçı teknelerini de katabiliriz içine tabi. Ya ben bu konu dağılmadan tamam. bir, şey, bir şey daha sormak istiyorum. Hep başından beri şeyi merak ediyorum. Şimdi orada Haliç gibi doğal kocaman bir iç liman var evet. aslında. İşte rüzgardan da korunuyor evet. dolayısıyla. Büyük evet. dalgalar da orada olabilemez. Ee, öyle koca bir imkan varken neden ilave bir masraf yapıp Marmara Denizi tarafında e, tamam rüzgardan dalgadan korumak üzere mendirek yapıyor mu? o mendirek de masraf sonuçta. Evet. Ee, neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Şimdi özellikle güneyden gelen gemiler için bu alana liman yapılması büyük bir yani akıntıdan kurtarıyor gemileri. Kolaylık. Yani, yani güneyden gelen gemiler, Akdeniz'den, e, Akdeniz'den gelen gemiler boğaz akıntısına girmemiş oluyor. Ayrıca burası o dönemde aslında burası da doğal bir koy. Hmm. Yani önüne tabii ki mendirek olması gerekiyor. Evet. Zamanla bu koyu e, Likos Nehri dediğimiz hı hı. yani daha sonra Bayrampaşa Derisi olarak da anılmış. Şu an tabii göremiyoruz. E, zamanla Alivyon'la dolduruyor ve bu doğal koyu kapatıyor. Yani aslında burası da doğal bir koy Limana elverişli bir bölge. Bir de Haliç belki daha çok manevra e, meselesi var Haliç'te. Oradaki, yani bu daha kolay. Oradaki <gülüyor> mevcut e, liman zaten var. Hı hı. E, bu da yani o dönemde şu şekilde düşünmek lazım. Yani e, o dönemki adıyla Konstantinopolis biz e, daha yeni e, başkent olmuş. Nüfus artıyor, mimari faaliyetler çok yoğun, özellikle dediğim gibi yani Marmara Adası'ndan mermer sevkiyatı oluyor mimari için, daha güneyden işte tağlı sevkiyatı çünkü nüfusu beslemeniz lazım, mimari faaliyetleri yürütmek için ham maddeye ihtiyacınız lazım, daha büyük bir liman gerekiyor yani dolayısıyla liman şehrin gelişiminde de çok büyük bir rol oynuyor bu konuda. Yani hem orada doğal bilimen var şu anda derinini doldurduğu. Evet. E, ama aynı zamanda bir akıntı metresi. Akıntıyla kesinlikle. başa çıkamıyor demek ki o zaman. Bu savaş gemilerinin de e, dibi düz mü? Evet. Hep yani genelde şeylerin teknelerin dibi bugünkü gibi değil. Yok. Düz. Yok, düz. <gülüyor> yani bu daha önceki dönemde tabii daha hatta yara, yarım e, şişe formlu falan derler daha hmm. Roma döneminde falan ama Bizans dönem yani bu dönemde özellikle geç antik çağda e, Akdeniz'in birçok yerinde E, gemilerin e, salması yok. Genellikle Hı -hı. düz. Şimdi bir gene her zamanki gibi konuyla alakalı bir müzik parçası çalacağız. Bu bir Bizans dönemine ait balat. Hmm, ama e, çok uzun yüzyıllar yaşamış. E, özellikle Kapadokya bölgesinde e, bir, bir tür türkü formuna e, gelmiş bir balat. E, bir köleden bahsediyor. Teknede e, köle olarak çalışan bir e, Birisinden bahsediyor. Kendisi seferdeyken rüyasında karısının evlendiğini görüyor. Ve çok derin bir iç çekiyor. O kadar derin iç çekiyor ki tekne alabora olma tehlikesi geçiriyor. Bunu e, ne, yani nedenini öğren kap, e, kaptan köleyi serbest bırakıyor. Ve e, serbest bırakıyor dolayısıyla e, yani azat ediyor ve dolayısıyla kıyıya bırakıyor. Oradan işte bir at atını bulan köle koşa koşa köyüne gidiyor. Ve daha e, kilise gerçekten karısı kilisede evlenmek üzere. Ve evlenmesini engelliyor. Ee, söyleyen Katerina Papadopulu, lirde Sokrates Sinopoulos, kemanda Yorgos Marinakis var. Ee, parçanın adı Osklavos Anastenaksen. Köle içecekti. çekti. Δεν πίνω ούτε δίψω, ούτε ρούχα Ήμουν εννιαμέρνο γάμπρος, δωδέκα χρονός σκλαβός, και τώρα την κάλιτσα μου. Φέρετε λος τας Τη σέλα να καβάλ και ψοκοστάντα να πάει να προφτάξει. Όσο να πιέχετε για σέραντα μίλια, περνή O şuna 94.9 açık radyo toplumsal tarihin Ocak sayısında Yeni Kapı batıkları sırlarını günümüze çıkarıyor adlı yazıyı konuşuyoruz. Evren Türkmenoğlu ve Taner Gülerli. Şimdi tekrar teknelere dönersek e, bazı tekneler Yeni Kapı'daki tekneler radyosunun yeni açmış olan dinleyicilerimiz için e, Yeni Kapı'daki tekneler kargolarıyla birlikte bulunmuş. Ee, bu ne anlama geliyor yani Bunlar hani bir felaketle mi karşılaşmışlar Kesinlikle öyle ee, Bu o dönemde Özellikle e, biraz önce bahsettim ee, Bazı Küçük teknelerden e, bu tek Ya da büyük tekneler fark etmiyor ee, Bu insanlar için e, Yükleri veya Yüklerini taşıdıkları e, Kaplar ya da anforalar Diyebiliriz ya da e, Diğer ne varsa bunlar önemli tabii ki bunları e, eğer Kontrollü bir şekilde batacaksa gemi bunları çıkarmak zorunda hissediyorlar. ya yani Çıkarmak zorundalar çünkü bu mali bir değeri var. Bu yüzden de yüklü gemiler için ani bir felaketle bir fırtınayla battıklarını genel olarak söyleyebiliriz ki genel kanıda bu yönde. Şimdi e, jeologlar arasında bir tartışma aslında bu. E, gemiler genel olarak yani e, zannediyorum 3'ü haricinde e, diğerleri. ...yüküyle beraber bulunmadı. Yani bugün de görüyoruz limanlarda. Mesela Kadıköy'den geçerken görürsünüz... ...sol tarafta bir böyle küçük tekneler durur falan. Hı hı. Ne zaman yağmur olsa, lodos olsa bir şey olsa... ...onlar oldukları yere batarlar. Bazıları işte yeni kapıta da var... ...orada bir balıkçı barınağı... ...işte terk edilmiş durumda, hı hı. bırakılmış. Yani ömrünü tamamlamış... ...yaşlı gemiler diyebiliriz bazıları... ...çoğunluğu için. Çünkü biz zaten incelerken tamir parçalarını da görüyoruz. Belli oluyor onlar... Ee, ama yüküyle bulunan tekneler bir tartışma yarattı tabii. Bu, bunlar neden battı? Çünkü liman bir yer. Ee, i̇nip alabilirsiniz, dalıp e, e, yüklerinizi. Özellikle çapalar çok değerli. E, ma e, maden az bulunduğu için e, çapaları mutlaka e, alıyorlar. Onları da bırakmışlar. E, bu şuna işaret ediyor tabii. E, hızlı bir gömülmeye işaret ediyor. E, gemilerin zaten ahşapların iyi durumda olmasından da e, bu belli. Yani çarpma falan gibi bir şey değil de sanki Aynen Doğal yani e, Bir grup jeolog bu tsunami hı hı. Bir deprem e, olasılığından Bahsediyor hızlı bir hı hı. gömülme için e, Bu şekilde Açıklıyorlar yüküyle bulunan gemileri Diğer bir grup jeolog da e, Böyle bunu, e, Bunun sansasyonel bir sonuç olduğu Bunun için yeterli kanıt olmadığı e, Ve <gülüyor> e, Şiddetli bir fırtına e, Olabileceği ...konusunda hala tartışma var. Bunda bir konsensus sağlanmış hı. değil. Belki dere aniden taşmıştır. Yani şey. evet karadan gelen dolgu da olabilir sonuçta. Bu yani Sonuçta ben jeolog değilim ama... Oradan, oradan da şey geliyor. Aynen yani, sel olabilir. <gülüyor> yani içinde kargosuyla birlikte bulunan tekneler... E, ...karaya yakın mı diğerlerine kıyasla? Böyle bir şey var mı? E, yani farklı yerlerde. Çok da karaya yakın değil aslında. Biraz daha açıkta. Da. Ee, mesela geçen bir lodos oldu biliyorsunuz ee, yeni kapı açıklarında bir e, Hı -hı. gemi battı Hı -hı. yani e, herhalde yan, tam, tam yan, yattı. yan yat, yan yani falan. düşünün bugünkü teknolojisinde kocaman e, 100 metrelik saç gemi, evet Hı -hı. o bunu yaşayabiliyor bunlar işte 15-20 metrelik, bilemediniz 30 metrelik e, yük gemileri Hı -hı. E, ne kadar liman korunaklı olsa da e, böyle bir lodosa dayanmamış olabilir. <gülüyor> Ben oraya gittiğim tesadüfen karşılaştım. Tam da o sırada onu çıkarıyorlar mıydı? Yoksa orada gözüküyordu. Böyle üç delikli bir taş vardı. Bu ne dedim? Evet. Ee, Çapa. Çapa. Taş, evet, o şimdi e, sizin az evvel bahsettiğiniz çapalar Demir, çapalar... Demir çapalar. Demir çapalar. Taş çapalar farklı. İkisi beraber kullanılıyor. Yani, Hı, yani çağdaş aynı zamanda. Onlar. Çağdaş tabii. Yani taş çapalar... E, o deliklerini ahşap... Tunç çağından bir Yani e, mesela... En eski bulunan gemi Uluburun gemisidir. Kaş'ta bulundu. E, su altında kazısı yapıldı. E, onda da var taş çapa. Milyardda önce 1300'lere tarihleniyor. E, Bizans döneminde de e, bu görüyoruz taş çapaları. Yani bildiğiniz silindirik taşlara delikler açılıp ahşap tırnaklar takılarak e, kullanılan bunlar çapalar. Ha o deliklere ahşaplı, onu evet, yani evet, ahşap tırnaklar e, takılıyor onlara. Çamuru onlar tutuyor evet. ya artık evet. neyse artık şey olmuyor. ben az programı hazırlanırken sizin şey yaptığınızı da biliyorum ikinizde doktorayı orada bulunan Tabii, e... bizim için büyük bir şey <gülüyor> O sizinkiler hangi tekneler? ilk bulunanlardan mı? kıyıya mesafesi, yıl falan gibi daha detaylı bilgiler verebilir benim, misiniz? benim çalıştığım gemi 8-9. yüzyıllara tahilleniyor yine bir ticaret gemisi konstrüksiyon açısından enteresan onu da ileriki dakikalarda isterseniz yapım tekniklerini konuştuğumuzda hı hı. detaylı evet. olarak anlatırım. Ee... Yani ben de e, 9 ve 10. yüzyıllara yani o dönem o arasındaki bir döneme tarihlenen bir gemi çalışıyorum. Benimki de e, küçük çaplı e, yaklaşık 8-9 metrelik bir e, ticaret gemisi küçük çaplı bir gemi. Tabii. Ben de aynı şekilde bu <gülüyor> yapım tekniği Gemilerin doğrudur. her biri ayrı bir doktora tezi olarak <gülüyor> çalışılacak. Zaten bizim ana bilim dalımız da Sayın hocamız Ufuk Kocabaş yaklaşık 2008 yılında bu ana bilim dalı sırf aslında bu proje için kuruldu. <gülüyor> Yani bu proje bir e, akademik bir yapılanmaya da e, hmm. sebep oldu. Ki kolay bir şey değil yani evet. böyle bir anabilim dalı açmak. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bu projenin önemli gösteriyor aynı zamanda. Bu gemilerin yapım tekniklerini belirleme konusunda e, mesela yazılı kaynaklardan yani, esas olarak şunu sormak istiyorum. Muhtemelen çok ciddi zorluklar var. Yazılı kaynaklardan yararlanabiliyor mu? bir Yazılı kaynakların bir faydası oluyor mu? Var mı? Şimdi bizim e, orada yaptığımız iş zaten Hep söylüyoruz bir nevi e, tersine mühendislik çünkü hı hı. o dönemden bize e, gemi yapım teknikleriyle ilgili e, detaylı bilgi yok sadece işte gemi tiplerinden bazı belgelerde bahsediliyor e, farklı gemi isimlerinden bahsediliyor ama inanın bunları yani şu gemi bulduğunuz zaman ah bu buymuş diyemiyorsunuz çok e, kesin değil çok e, silik bilgiler. Hı hı. Ayrıca gemilerin gemilerle ilgili tasvirler de çok kısıtlı. Gemi planları da ha, o, yok. Yani esas bunu öğrenmek istiyordum. Ayrıntılı gemi planı tabii ki yok. Hı hı. O yüzden bizim yapmaya çalıştığımız şey gemilerin mevcut kalıntıları üzerinden bunların orijinal halini anlayabilmek. Hı hı. O yüzden çok detaylı çizimler yapılıyor. Üç boyutlu modellemeler yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Bunlar tabii ...bir oranda hipotetik diyebiliriz... ...ama e, biz gerçeğe çok e, yakın olduğunu... ...düşünüyoruz yaptığımız... E, ...çünkü e, ne nasıl denir... ...ahşap da yalan söylemez... ...çünkü gövdenin e, açıları belli... ...her şeyi belli... ...bunun üzerinde bilimsel çalışmalar yapıyoruz... ...gemi mühendislerinden de yardım alıyoruz... Bir nevi dedektiflik gibi bir şey yaptığımız aslında... <gülüyor> Siz esasında o parçaları... E, ...oradan hem kaldırmak için... ...hem de aynı zamanda... ...onların birbiriyle ilişkisini anlamak için... Söküyorsunuz, değil mi? Yani Tabi demonte gemi, ediliyor gemiler. Demonte ediliyor. Araziden kaldırılması için, çünkü demo, demonte edilmesi gerekiyor. E, Aslında onunla ilgili de bir e, isterseniz, evet, bizim, bizim metodolojimizle mi? ilgili. E, biz dedi, e, Evren arkadaşım dediği gibi biraz önce e, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tüm kazıları yürütüyor alanda. E, İstanbul Arkeoloji Müzeleri e, gemileri bulup e, üstünü açtıktan sonra biz e, bu gemiler üzerinde çalışıyoruz ve. E, Bu gemileri e, e, araziden kaldırıyoruz. E, kaldırmamız gerekiyor çünkü e, bu alanda e, daha sonra kazılar devam edebilsin. Ve, e, bir de teknik olarak zaten gemilerin e, yerinde korunması pek e, doğru bir şey değil. Yani ahşap malzeme, hı hı. organik malzemeyi e, mutlaka e, laboratuara almak hı hı. gerekiyor. Hı hı. Ee, bunun, bundan sonra yaptığımız iş e, çeşitli konstrüksiyonlarla, ahşap konstrüksiyonlarla bizim bu e, ahşap yerleri e, birleşme yerlerinden sökerek, e, kırmadan sökerek e, düzenli bir şekilde kaldırıyoruz. Çünkü bu gemiler e, sonuçta bir eğim var ahşaplarında. E, bu eğimleri korumamız gerekiyor. E, bu, çünkü daha sonra bunlar birleşecek konservasyon Bin yıllık suyu evet. ile, evet. suya emmiş bir malzemeyle ahşapla çalışıyorsunuz. Suya doymuş ahşap diyoruz biz bunları ve bunları sürekli olarak e, bizim tanklarımız var alanda e, su tanklarımız. Bunları da bekletiyoruz. E, çünkü bunun kurumaması gerekiyor suya doymuş ahşabın. Aslında gemilerin Özellikle kaplamalarını kaldırırken açılarını bozmamaya çalışıyoruz Hı. ve gemiyi kaldırırken bir gemi daha yapmış oluyoruz aslında. Çünkü o kaplamalara uygun Hı. ahşap kalıplar yapıyoruz ve açıyı bozmadan kaldırmaya çalışıyoruz Hı. ve hepsini ayrı ahşap kasalarda tutuyoruz. Peki kaldırdınız. Kurumaması da gerekiyor ama Tabii, en sonunda diyelim sergilenecek. O sergilenme aşamasına gelmek için ahşabın bir sağlamlaşması lazım. Onun için de özel bir Tabii. prosedür var değil mi? Şimdi zaten gemiyi açtığınızda bozulma başlamış oluyor. Bunu engellemek için kaldırma aşamasına kadar ıslak tutuyoruz gemiyi. Kaldırdıktan sonra da Taner'in dediği gibi bizim havuzlarımız var, havuzlarda tutuluyor ve konservasyon süreci aslında başlıyor. Çünkü tuzdan arındırılıyor ilk önce içeriğindeki tuzun mutlaka uzaklaştırılması lazım. Daha sonra demir lekelerin, demirlerin kalıntılarının korozyonlarının uzaklaştırılması gerekiyor. Bunların sebebi de kullanacağımız kimyasallar reaksiyona girmesini engellemek. Ee, kimyasal dedik. Ee, bu ahşapları da kimyasal dolu havuzlarda e, tutuyoruz. Çünkü bu kimyasalları emmesi gerekiyor. Onun da mantığı şu. Ahşabın bünyesindeki e, suyun yerine e, bu kimyasallar alıyor. Bunlar neler? İşte, e, Polietilen, glikol gibi, kavramın gibi, işte sentetik reçine türevi malzemeler. Bunlar suyun yerine ahşap hücrelerine nüfuz ediyor ve e, ahşaba mekanik kuvvet kazandırıyor. Evet. Bu süreçten sonra bir kuruma süreci var. O da çok zahmetli bir süreç. Ondan sonra ahşap malzeme müzede sergilenmeye hazır hale geliyor. Yani oldukça uzun bir süreç. Yani tekrar bir tekne yapım aşamasında oluyor değil evet, mi? Kesinlikle. Yani Peki, bundan sonra tabii bir rekonstrüksiyon safhası var. Hı. Yani ahşap malzeme tamamen konservasyonu tamamlandıktan sonra parçaları yaptığımız... arazide yaptığımız üç boyutlu çizimlere planlara dayanarak tekrar bir araya getiriyoruz. Evet aynı şekilde bir yapboz gibi düşünebiliriz anlıyor. Orada eksikleri tamamlamak gibi bir şey olacak mı? Şimdi o tabi serginin de biraz tarzına bağlı. Yani bunu yapanlar da var. Yapmayanlar da var. Mesela işte Roskilde'de de bir gemi müzesine gittik. Onlar bunu tercih etmemişler. Sadece olan E, malzemeyi sergiliyorlar. E, onu ayağa kaldırmışlar. Yanında da e, modelleri var. E, üç boyutlu modellerini yapmışlar. E, maketlerini yap koymuşlar. E, Bodrum'da var bir gemi. Hı -hı, bu şekilde limanı O da aynı şekilde sadece yani genellikle sadece olan kısımları e, yapılıyor. Tamamlama yoluna pek gidilmiyor. Bazen e, tıpkı yapımları yapılıyor bu gemilerin. Bizim de bu e, bu programımızda Öyle mi? bir projemiz var Bir evet. şey soracağım bu yani genel olarak bu gemilerde e, yani normal sıradan bir insan baktığı zaman çok tamamlamaya ihtiyacı var mı bulduğunuz haliyle? Tabii İyi. ki. Yani iç kısmı Tabii. için söylemiyorum Tabii. ama Hani o ee, bizim isken... evet e, görmeyenler için aslında söylememiz Hı -hı. gerekirse e, biz gelken e, direğiyle e, üst kabiniyle bir gemi bulmuyoruz aslında arazide. Hı -hı. E, bizim bulduğumuz sadece geminin alt kısmı genel olarak e, söylemek gerekirse. E, yani su çizgisine kısmı. kadar olan evet. kısmı e, oraları genelde korunmuş Hı -hı. oluyor gemilerin bizim bulduğumuz gemilerin. Ve iç e, kaburga diyebileceğimiz e, aslında gemi bizim e, tabirimizde e, hmm. posta ve eğri sistemi diyebileceğimiz kaburgalarını ve e, kaplama dış kaplama kısımlarını buluyoruz. Yani dinleyenlerin aklına şey gelmesin böyle <gülüyor> direktli. Yok bazen <direktli>. <gülüyor> zaten <gülüyor> alana gelenler oluyor. Şaşırıyorlar evet. Ee, onlar böyle orta çağ gemileri bunlar tabi orta çağ gemileri böyle büyük evet <gülüyor> şeyler kalyonlar evet, kadırgalar iki, iki, direkt, <gülüyor> büyük e, gemiler şey, evet, e, faial kırıkları <gülüyor> oluyor yani. Peki şu. Kaplama falan gibi şeyler de konuşuldu ya. Evet. Şimdi bu teknelerin sınıflandırması açısından da yani yapım tekniği açısından sınıflandırmaya kalksak da orada bir yapım tekniğini izleyebiliyoruz değil mi? Çünkü 36'ı bizim... gemi var. yani bir... Bizim bu gemi ve tekne arkeolojisi çalışanlar için bu bir rüya aslında <gülüyor> çünkü. Düşünün 1960'larda başladı bu gemi arkeolojisi Türkiye'de. Ee, şu ana kadar kazılan batık sayısı yaklaşık işte 13-14 çoğunda evet. ahşap kısmı ele geçmedi Biz, kim da... başlattı hemen devam etmeden onu da sorayım 1960'larda 1960'larda e, George Bass Amerikalı Başladım. bir arkeolog Hı -hı. E, başlattı Hı -hı. E, Bodrumlu sünger dalgıçları Hı -hı. E, onlara e, batıkların birçok batığın yerini gösterdiler yani ilk e, bilimsel disiplin Hı -hı. olarak e, Türkiye'de aslında başladı o da enteresan Hı -hı. E, burada da yani 2004'ten beri e, 36 gemi çıktı ve değişik tarihlere tarihleniyor. Yani biz tek bir alanda gemi yapım tekniklerinin gelişimini görebiliyoruz. 400-500 senelik bir süreçte. Bizim için çok yani çok eşsiz bir dönem. Önemli olan da bu gemi yapım tekniği açısından hiç bilinmeyen bir dönem döneme ait gemiler bulundu aslında. Çok kritik bir dönem Tanan'ın söylediği gibi. Uh -huh. Çünkü gemi yapım teknikleri tam geç antik çağda bir değişme eğilimine giriyor. Ee, bu dönemi aydınlatacak çok e, önemli detaylara sahibiz şu an mesela e, 4. 5. yüzyıldan önce bulunan gemilerin e, özellikle Akdeniz'deki gemilerin hepsi e, tamamına yakını e, kaplamaların e, birbirine geçmeli olduğu e, daha çok bizim e, önce kabuk tabir ettiğimiz e, bir teknikle yapılıyor yani geminin önce kabuğu yapılıyor daha sonra içine e, eğrileri ...yerleştiriliyor. Kaburgalar konuyor. Kaburgalar yerleştiriliyor. Ee, bu tabii daha zahmetli, daha emek yoğun bir yöntem. Ee, daha çok an ihtiyacınız var. Bu yöntemle herhalde Ön... o kaplama tahtaları daha kalın değil mi? Kesinlikle daha, daha kalın ve e, her birinin e, kenarlarına e, kaveli tipi e, birleşmeler açmanız gerekiyor ki bu çok uzun... E, takdir edersiniz ki çok uzun bir süreç. Onlar e, aralarındaki o her e, kabara bana diyorsunuz ya, evet. onların aralarındaki mesafe ne kadar? Bir karış falan. Onların aralarındaki mesafe ilk dönemlerde mesela Tunç çağında çok e, neredeyse bitişik. Hı. Ama e, yüzyıllar ilerledikçe bu mesafe açılıyor. Burada Hı. esas mesele sızdırmazlığı sağlamak evet. değil mi? Yani evet. deniz suyunun Tabii içeri girmemesine. Kesinlikle. Ve e, kabuğa mukavemet kazandırmak. Yani o tip gemilerde, yani kabuk önce tekniğiyle yapılan gemilerde eğri sistemi çok güçlü olmasa da oluyor. Hmm. Ama 4. 5. yüzyıllardan sonra bu kenar birleşmeleri özellikle küçülmeye başlıyor ve kaybolmaya başlıyor. Mesela benim çalıştığım, az önce bahsettiğimiz doktora tezimi üzerinde yaptığım gemi, 8. 9. yüzyıllara tarihleniyor ve kenar birleşmeleri tamamen yok. Yani o teknede ilk önce iskelet yapılmış. Üstüne mi kaplama evet, tahtaları evet. çakılmış? Yani, böyle böyle söyleyebilir miyim? Yani günümüz tekniğine daha yakın. Modern tekniği artık. E, önce iskelet yapılıyor. Daha sonra kaplamalarla e, iskelet sarılıyor. E, bu tabii ön bir hesaplama, bir mühendislik gerektiriyor. Yani siz ge gemiyi yapmadan önce. E, çünkü ona göre kesiyorsunuz zehirlerinizi. E, ona göre. E, bu bir gelişimi gösteriyor. Bir hesaplamayı gösteriyor. O yüzden... E, e, bu... ...gelişim tabii bir anda... ...bıçak gibi kesilip olmuyor. Yerel, yerel farklılıklar var. Ee, dediğim gibi. Aynı anda iki teknik bir arada görülebiliyor. Bu sadece... ...ahşapta bir iktisat sağlamaya değil... ...şeye de yol açıyor değil mi? E, i̇ş gücünde de bir... Kesinlikle. İş gücü mesela... ...daha modern teknik dediğimiz... ...iskelet önce yönteminde... daha ...görece daha az. Daha emek... ...emek daha az yani... Diğerinde daha daha çok işçi gerekiyor, daha çok zaman gerekiyor. Bu kadar çok tekne konuşunca evet. tersaneler nerede ki? Böyle bir şey böyle bir soruya cevap verebiliyor musun? E, yani Halçin içinde e, varlığı bilinen tersaneler var mesela Neaurion e, limanında. Sirkeci civarında e, diyebiliriz. Şu an zaten orada da bir Marmara çalışması var. Evet. E, sirkeci şaftlarından birinde e, Neaurion limanının olduğu sanılıyor. E, ve bu limanda da e, bir tersanenin varlığından e, söz ediliyor. Ancak tabii Yeni Kapıda da mutlaka Tedomus limanında da gemilerin e, çekildiği, tamir edildiği bir yer olmalı. Çünkü çok sayıda da e, arazide e, yani münhferit parçalar bulunuyor işte testereyle ile kesilmiş, atılmış ya da aletler vesaire bulunuyor. Ve mutlaka limanda böyle bir yer olması gerekiyor ama e, tabii e, ona ayrılan bir yer, özellikle ayrılan bir yer şimdiye kadar bulunmadı. Evet, zaten bir limanda, antik bir limanda bir tamir yerinin, bir gemi çekilecek bir yerin olmaması da söz konusu olamaz. Şimdi gene bir müzik arası verelim diyorum. Bu sefer deminki din dışı bir Bizans'a ait bir parçaydı. Bu sefer din içi çok eskiden, geçmiş eskiye dayanan, bugünlerde de çok, yani hala çok kullanılan... Paskalya döneminde İsa'nın dirilmesinden sonra söylenen bir ilahi dinleyeceğiz. Marikéiruz'dan, Kristos anesti. İsa dirildi. 94.9 açık radyodasınız. E, Yeni Kafa Batıkları Sırlarının Günışığına çıkarıyor adlı yazıyı konuşuyoruz. Toplam Topumsal Tarihin 217. sayısında yayınlanan. Şimdi belki bu soru için erken olabilir ama şeyi merak ediyorum. E, hem uluslararası e, Bizans çalışmaları camiasında hem de burada içeride bir heyecan ilgi uyandırdığını biliyoruz. Kesin. Ama e, şey tartışılmaya başlandı mı? Yani ne gibi yenilikler? Oluşturuyor Bizans çalışmaları açısından, buna dayalı olarak e, ilerleyen ya da yeni başlayan bir şeyler var mı e, hem uluslararası? Şu ana kadar de... kapsamlı e, e, yani bir herhangi bir Bizans limanında böyle kapsamlı bir kazı olmamıştı. E, bu tabi 35.000 bin eser çok önemli e, tütük eserlerden Hı -hı. bahsettik o çok önemli. E, böyle bir gemi koleksiyonu bu çok önemli. Bunların hepsi birer yenilik. Bir de bu Hı -hı. liman alanında e, günlük hayata dair. E, ...her şeyi buluyorsunuz. Hı hı. Yani ayakkabı da buluyorsunuz, çatal bıçak da buluyorsunuz... Ee, ...kullandıkları kapları da buluyorsunuz. Şu arkası Antoğra'da Yunan harfleriyle yazılı bir sandalete evet. sandalet var. E, yani günlük hayatta aklınıza gelen her şeyi e, bulabiliyorsunuz. Bugün de mesela bir limana gitseniz... E, ...bir dalsanız limana... E, ...yani bir insanlar orayı bir çöplük olarak kullanma eğilimindedirler... E, O dönemdeki hayatı en iyi anlamak için de insanların çöplerini karıştırırsanız çok iyi anlarsınız. Bu da çok büyük bir avantaj yani. Yalnız şöyle bir şey var. Şu an tabii hala bir inşaat söz konusu olduğu için burada arazi çalışmasına konsantre oldu herkes. Yani burada şu an ne varsa usulüne uygun olarak kaldırma, kurtarma çalışması bu. Bu süreçten sonra bir yayın süreci başlayacak. Yani bu malzemelerin hepsi yayınlanmaya çalışılmaya detaylı çalışılmaya yani kütüphanelerde daha çok zaman geçireceğiz <gülüyor> artık. Bence de en heyecanlı kısmı o olacak. Yani o süreçte çok önemli verilere, önemli bilgilere <gülüyor> ulaşılacağını düşünüyorum ben. Kazı ne kadar sürecek gibi düşünülüyor, böyle bir ee, tahmin var mı? Yani yeni kapı. için mi konuşuyorsunuz evet, evet. sadece? yeni kapı için yani tam bir şimdi arkeoloji kesin bir bilim değil hiçbir zaman. Hı -hı. O yüzden tam bir kimse tam bir tarih veremiyor. Ama şöyle söyleyelim yani Marmaray. Var ya, o yüzden soruyorum yani Marmaray meselesinden dolayı. Şimdi inşaatı hı -hı. önleme işi bitti aslında. Hı -hı. Yani inşaat devam ediyor hı -hı. verilen yerlerde. Zaten daha metro köprüsü yapılacak Haliç'e biliyorsunuz. Hı hı hı. -hı. Ee, O yüzden inşaatı engelleme o biraz da şeylerin inşaatı yürütenlerin bahanesi yanlış anlaşılmasın <gülüyor> bize arkeologlardan <yönelik>. yani. <gülüyor> yani tüp keçitin açılacağını açılacağına dair bir tarih var yani 2012 içinde olarak söyleniyor ama bu sadece tüp keçit için geçerli. Yani 2013, hattın e, 2013 pardon 2014, 2000, sonu, e, 2013 yani. pardon. Yani, yani o sizin çalışmaların yani hadi artık derlenip toplanın denen bir tarih var mı yoksa açık Yok, açık soruyorum. <gülüyor> öyle bir öyle bir şey diyeceğiz. Marmaray zaten Marmaray'da arkeolojik kazılar e, yani yeni kapının Marmaray kısmındaki <gülüyor> arkeolojik kazılar tamamen bitti zaten. Orada iki şantiye var. Bir Marmaray <gülüyor> şantiyesi, bir metro şantiyesi. Aktarma istasyonu ee, olduğu için Marmaray tarafında arkeolojik kazılar tamamen bitti. Evet. Ee, bir de şeyi sorsak. Ee, şimdi bu kadar buluntu bulundu. Ee, bunların bir de sergilenmesi herhalde e, söz konusu. E, ben vaktiyle e, Zeynep Hanım'la görüştüğümde, İstanbul Arkeoloji evet, evet. Zeynep Kızıltan'la evet. görüştüğümde bu e, Orada bir şeyden söz etmişti. Ee, Arkeopark projesi. Evet. O, o konuda yeni gelişmeler, bilgiler var mı sizde? Şöyle, e, onun için bir yarışma açıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından e, Arkeopark projesiyle kim yapacak e, gibi e, mimar tüm e, ünlü mimar ya da ünlü, ünlü mimarlık mimarlık şirketlerine baş, başvuru hakkı verildi. E, bu sayı zannedersem 7'ye veya 8'e inecek. Daha sonra projeler yarışacak. E, yani bu süreç başladı. ...belediyede bu konuyla ilgileniyor. Yalnız tabii bu buluntuların sergileneceği... E, ...müzede... ...projesi de çok önemli. Hı hı. E, çünkü mevcut müzelerde... E, ...mevcut arkeoloji müzesinde... bu ...bunların sergileneceği bir alan yok. Yani buradan... ...bulunan malzemeyle iki üç müze herhalde çıkar. Çıkar mutlaka çıkar. E, o yüzden zaten bence... E, ...benim şahsi fikrim... E, ...İstanbul'un da... ...daha... büyük bir arkeoloji müzesine ihtiyacı var. Hı hı. Yani bu mevcut arkeoloji müzesi çok güzel hı hı. bir müze. E, fakat yani bu bahaneyle de büyük bir e, müze kurulabilir. E, bu çok önemli bir, bir müze olacağına hiç kuşkum yok. Evet. Çünkü size şöyle bir örnek vereyim. E, Vasa Müzesi'nde, Stockholm'de e, bir tane gemi sergileniyor. 1600'lerden kalma. E, çok güzel bir projeyle çalışılıyor. E, müze binası yapılmış. Sergileme de çok güzel. Ee, yılda bir buçuk milyon kişi ziyaret ediyor bunu. Ee, aynı şekilde Roskilde'de bir Danimarka'da, Kopenhag yakınlarında bir kasaba yani burası. Buranın da yani 500 bin ziyaretçisi var düşünün yani bir taşra müzesi diyebiliriz ona. Ee, çok ilgi görüyor. Yani bu e, deniz gemi konseptinde olan müzeler e, çok ilgi görüyor dünyada. Şu an mesela E, İngiltere'de yine bir proje var. Mary e, Onun için yani inanılmaz paralar harcandı. E, böyle bir müze ihtiyacı var. Bizde koca bir filo var değil mi? E, Bizde <gülüyor> koca bir filo var yani. Yani o e, yani Vasa gemisi kadar büyük olmasa da e, en azından sayı olarak... E, evet yani inanılmaz bir koleksiyon bir var. Koleksiyon. Bunu bir de bu tip çalışmalardan sonra... E, ...kamuyla kamu paylaşmazsanız, halk bunun dışında kalırsa... çünkü Hiç bunlar anlamda, kimseye ait değil. Bunlar halkın evet. e, tüm e, Biz bilimsel çalışmasını tüm halkın yürüteceğiz tabii görme, ki. görmesi gereken şeyler. Konferanslarda sunacağız, kitaplarını yayınlayacağız vesaire ama önemli olan bunların e, sergilenmesi. İsterseniz şöyle diyelim. Tabii ki bilim dünyasının e, bunlardan yararlanması, gerekli yorumları yapması, evet. gerekli sonuçları çıkarması da önemli. Evet. Ama insanların görmesi de önemli diyelim. Kesinlikle. Dengeleyip kapatalım isterseniz. Bir de bunu hep biz e, şey yapıyoruz. Yani bir buçuk milyon kişi ziyaret ediyor Bakın bundan Bir gelir de elde edilebilir İşte ekonomiye bir geri dönüşümü olabilir Bunu vurguluyoruz çünkü bunu demezsek Projeler askıda kalıyor Maalesef Aynen öyle Ama madem bu konuya girdik, girdik Şöyle bir şey söyleyeyim Şimdi Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ya Ee, yani hem kültür hem turizm bakanlığı. Evet. E şimdi e, son zamanlarda e, şey, şikayetleri çok artmaya başladı. Gitgide kültür varlıkları e, turizmin bir aracı haline gelmeye başladı. Gibi şikayetler çok artmaya başladı. E, yani keşke Kültür Bakanlığı ayrı, Turizm Bakanlığı ayrı organize edilmiş olsaydı. E, bir ara ama. öyleydi galiba. Eskiden Sonradan evet. Tekrar e, bir başladım. zamanlar öyleydi ama işte şimdi... Yani turizmin bir aracı haline gelmesinde bence bir mahsuru yok. Çünkü bu e, eserlerin, e, kültür varlıklarının e, doğru yaptığınız zaman tabii bir mahsuru yok. Bu çünkü e, daha da e, ömrünü uzatır. E, koruma e, ilkelerinden biri de zaten e, kültür varlığının kullanılması. Yani bu şekilde eserin ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Yalnız biz de tabii e, bunu tabii sulandırmamak lazım. E, ...ilkesine, usulüne uygun yapmak lazım. Evet, korumayı uygun yaptığınız sürece... ...istediğiniz gibi turizme açabilirsiniz. Yani önemli olan o eserin... E, ...ya da e, bilginin korunması. Bir de tabii şey çok önemli... ...şehrin, yani yaşayan... ...normal insan için... ...yaşadığı şehrin tarihine... E, ...bir gönderme ya bu. Dolayısıyla evet. yani... ...benden uzak bir şey yerine... Esas önemli olan önemli olan o çünkü turizma yani Türkiye'de şöyle bir sorun var turizmi açmak dendiği zaman genellikle yabancı yani zaten evet, bu bilince sahip evet. olan adam gelsin görsün ki bizim yani tırnak içinde bizim ülkemizdeki o şey korunsun gibi bir şey oluyor. Oysa esas mesele galiba e İşte yani benim tarihim aynı zamanda bu diyebilmek gibi. Ki... Evet. <gülüyor> e, zaten e, yani e, düşünün ki e, Yeni Kapı'nın yanı başındaki insanların bile e, birçok şeyden, Yeni Kapı'dan haberi hı -hı, yoktur hı -hı. büyük ihtimalle. Ben tabii umutluyum bu konuda aslında. Çünkü eskisine göre e, biraz da bir kıpırdanma var, bir bilinç var. Mesela bu projede yani bir 30 sene önce herhalde bir 80'lerde yapılsaydı e, bu şekilde e, bu kadar arkeolojik kazıya zaman verilmezdi. bu kadar büyük bir bütçe verilmez diye hı hı. düşünüyorum. Hı hı. E, o yüzden eskiye oranla biraz daha e, kültür mirasımızı koruma bilinci biraz daha gelişiyor. İnşallah daha da gelişecek. E, bu programın da sonuna geliyoruz. E, konuklarımız Evren Türkmenoğlu ve Taner Gülerdi. E, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. E, bir dahaki programda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.